Modern Sabahlar Bo modern Sabahlar modern Sabahlar şey de, günaydın de, Oktay günaydın de Günaydın sevgili içler. Günaydın. Nasıl şaşırtmaçlı yayınımız? Nasıl, nasıl şaşırttı sizi? Daha üçüncü günden şaşırtmaçlı yayınımıza son hızla devam ediyoruz. Evet bu sezonun belki de en e, yeniliklerinden bir tanesi. Bundan sonra çarşamba günleri. Haftanın her çarşamba günü yani hafta ortası diyoruz biz buna. Bu çarşamba olduğu gibi. E, bu e, çarşambalarda da. Muhteşem ikili sizlerle beraber olacak. Ya Daha ismi konmadı ama yani ikili olarak düşünüyoruz <gülüyor> programımızı. E, çünkü hem e, Ege... <gülüyor> Fen işlerindeki işini de part time olarak devam ettirmesi ya, gerekiyor. Bu, bu arada bir şey söyleyelim dinleyicilerimize. E, fen işi kesin olmamış Egin'in. E, Tanıdıklarsa bugün, mı diyorsun? Hayır bugün bugün tekrar görüşmeye gitti. Mülakat. Bugün mülakata gitti bir görüşmesi olacak. E, muhakkak ki tabii ki yayıncılık sorumluluğundan dolayı eee için nedeniyle bu ne konu ne? bu konulardan sizi haberdar edeceğiz. Yani neyle de devam edeceğiz? Gelişmelerden sizi haberdar Gelişmeleri edeceğiz. Gelişmeleri an am an... E, radyo T'den e, takip edebilirsiniz. Yani ne oldu? Işlerinde... Zaten çok fazla da bir gelişme olmadı. Menfi ya da müspet. <gülüyor> evet yani biz size haber vereceğiz sevgili ama e, öncelikle bir günaydın diyelim. Günaydın günaydın. Bugün, Vallahi hepinize günaydın. Kaba ve ee, hesapla saat 10'a kadar yayınımız devam edecek. Evet, bugün. O, Galatasaraylılar bugün üzülmesinler. Çok e, şey olacak hani belli bir noktadan sonra. Kendi aralarında daha yoğun espriler yaparak karşı esprileri bastırma. Yani suç bastırmaya gitsinler. E, bu belki de güzel metotlardan bir tanesi olacak. E, herkes bir şey söylemeye tam hazırlandı. Bilmeye herhalde skoru. Valla 6-1'lik e, Ama Oktay yoktu. belinmeyecek bir skor <gülüyor> Pardon <gülüyor> Ama işte yani bu kadar Fatih Derim'e çok ağır eleştiriler var şeyler var e, Ama yani sonuçta futbol bu ama, Real Madrid'i yenmek için galiba yenildiğin zaman alınacak skor nasıl, bu nasıl herhalde Nasıl yani, 3-2 yenmesini biliyorsun Geri geldiğinde de e, onu zarf et 2 ile ne etti? 6-2 6-2 1 eksilt ne oldu? 61. İşte bak işte bu muhteşem. Sevgili er güzel dikkat ettiyseniz ulaşmak istediğiniz sonuç belli olduktan sonra bütün işlemleri doğru yapabiliyorsunuz. Teşekkür ederim. ne yapayım? Hiç söylememene rağmen Fahir bildim değil mi? Bildim bildim. Aferin Oktay. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir günaydın diyelim dedik bir sürü reklamımız var. işimiz var, gücümüz Geleceğiz. var. Geleceğiz. Şey... Hemen hemen dönüyoruz. Hemen ben bir şey yapayım. Ocağa çay koydum daha. Onun suyunu şey yapacağım daha. Dur. Bak bak Oktay ne yaptın? Bir elim ayağım birbirine sabahları böyle oluyorum niye ise? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 8.27 yaptık saatimizi Modern Sabahlar devam ediyor. 18 Eylül 2013 e Aşama Sabahındayız sevgili dinleyiciler. E, Oktay Demirci ile bir klasik... E, Replimi Donemi köşemiz başlıyor. Replimi Donemi başladı. Aslında dur. bu sezonda çok güzel başladık Fahir ya. Hakikaten <gülüyor> Replimi Donemi diye başladık. Ee, İnşallah bir... şeyimizde böyle geçer. sezon Tüm sezon replimi, donemi tadında olsun. Yani büyük, büyük biliyorsunuz şeyler, büyük çelişkilerden çıkar. Büyük neyler onu bu sezon sonunda göreceğiz. Siz sonunda bakalım elimizde ne var? Büyük aşklar mı oktay? Artık büyük aşklar mı çıkacak? Ondan sonra elimizde böyle büyük Ay, büyük şeyler mi büyük, olacak? Büyük, böyle koca koca elimizde kocaman kocaman neler olabilir? Ama hep bu so ne olursa olsun hep bu sorudan olduğunu... Replemi, donemi diye bir sormak lazım. Replemi, donemi, replemi donemi. Herkes bu soruyu gün içinde sorsun. Lütfen. Lütfen. Ya kendine ya da arkadaşlarına. Arkadaşlar eğer garip garip bakarlarsa sadece bir tebessümle ve onun yanında hemen uzaklaşın. Çünkü daha repli döneminin ne olduğunu bilmeyen bir insanla kaybedecek ufacık bir vaktiniz bile olmasın. Teşekkürler. Ee, bu arada Muş deprem Oktay, ara? ha, Muş Muş'ta, Muş'ta deprem oldu. Ne aradı Oktay ne ara? Muş'ta deprem oldu. 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ee, Muş'a da geçmiş olsun. Gerçi gazetelerde göremiyoruz ama dün gece saatlerinde oldu. Ee, geçmiş olsun diyoruz. Önceki günde olmuştu galiba değil mi? 4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Ee, dün de oldu. Oldu herhalde. Düz, ben tekrar kontrol tekrar ediyorum bakıyorum olsun oldu. Diyoruz. Koca elinde bir e, alev topu görünmüş. Görükmüş olur Oktay. Doğru. Alev topu hiçbir zaman gözükmez. Görükür doğru. Ee, ne, ne gökyüzünde gökyüzünde. Darucada gökyüzünde ışık saçan bir siçim e, <gülüyor> siçim, siçim siçim derken <gülüyor> hep yeni değişik bir anlayışla böyle ufuk gibi değil de yani ip gibi, yanan bir ip gibi görünmüş. <gülüyor> bir cisim gören e, Mehmet Yapıcı e, penceresinden bu anı da e, bayağı çekmiş. Hoş bir şekilde kameralarına kaydetti. Alevler arasında yere düşmüş. Ondan sonra e, bu e, cisim Ondan sonra acaba bir... E, e, o kadar çekiyorsun madem bir... bir adam gideydin ya. Mehmet Bey şimdi beni konuşturacaksın. Tam bir fotoğrafını alsaydın diyorsun. O şeydir. He, yani tamam çektin çektin. 200 metre öteye düştü. Aman şimdi serin şimdi ayaklarımı da çıkarmışım. Ayakları dedin. Çoraplarını falan çıkarttıktan sonra. Eve rahat rahat geldi. Eve yani rahat rahat terlikleriyle falan geziyor. Onları tekrar giymemek için yapılmış. Belki de çok önemli bir e, medeniyetler diyeceğim artık. Uygarlık değil. Ne denir Oktay uzaylıların şeyine? Yani bir ya, evrensel dışı. bir evlilik olacaktı. Bir şey olacaktı belki. E, dedim hemen. Mehmet Bey sanki böyle başka ödeyemiş gibi anlaşılmasın. Öyle hani, canım. Hani gelenler olur gider gelenlere gülenlere. Teşekkür ederiz. O ayrı. Ama yani en azından bir birlikteliği şey yapardık. Kutsardık hep Zaten beraber. Zaten İTÜ Uçak ve Uzay bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor. Uf. Alim Rüstem Aslan. O arada şey anman nefes ama çünkü iki kişi öyle. Yetiştiremedim abi. Ab ne olursun valla şey olursun noktan. Ne olurum? Akciğer. Ne? Şey olurum. Hapazan Allah. Zanallah. Görüntüler ha. çok ilginç. Gökyüzünden böyle düz düşen cisimler götteşe olabilir demiş. <gülüyor> ya ne olacak? <gülüyor> yani dedin? ne kadar güzel bir açıklama yapmış. Yani ne Mehmet Bey'i kırmış ne de olayı ne de sapınmış. kırdı yani evet ne yani. kadar güzel. Bizde büyük beklentiniz olmasın. Uzaylı olabilir bilmem ne olabilir falan filan değil. O andan sonra zaten... Evet be tamam abi abi değil de alim hocam tamam al o zaman sen senin olsun bu görüntüler yapalım. ama bazı hakikaten şey. öyle yanarlı geçiyor kocaman böyle şey şeklinde hani böyle bir zayıf cılız bir ateşle beraber değil hani böyle adamı yerinden hoplatacak har ateş dediğimiz yani ocak var ya oradan evet. aldım mesela bir en küçük normal yıldız kayması en küçük ocağı en hafife al yani hafife al dedim kısık en kısık kahve, kah kahve yaptığın ocağı yani, kahve yaptığın ocağı en kısık al normal öyleyse Öbürsü bu, Mehmet Bey'in gördü ben de gördüm çünkü. En büyük ocağın en alevli hali diye düşün. Patlıcan yaptığın yem, şey ocak yani. Çok güzel Oktay. Vallahi yemin ediyorum çok ben, güzel. Çünkü Örnekler harika. Diyor. Hiç çıkmayacak bunlar. Ben bundan. hangisinin küçük olduğunu hangisinin büyük olmadığını bilmediğimden faydair. Mesela didem yazdı. Yumurta yazıyor mesela bir tane şeyinde. Onun küçük olduğunu anlıyorum. Niye? Çünkü o, o, ocak gözlemiş. Yumurta şey. yapıyoruz onun. Patates parantez içinde haşlama yazıyor mesela en büyükte. Ben oradan biliyorum onun en büyük Oktay kaldığı. yani sizin evi de şeye döndürdün ya. Nasıl zavallı bir ev. Ne yumurta yiyor, patates yiyoruz ne yapalım açız yani. <gülüyor> altta börek yazıyor. Ana, ana kalemler. Altta börek yazıyor mesela kıymalı börek <gülüyor> peynirli börek yazıyor. Didem İzmirli ya böyle 3 öyle yazar. Bu arada Real Madrid Galatasaray, daha doğrusu Galatasaray Real Madrid maçını konuşmadık hemen öyle hızlı. geçtik Bilmem hadi konuşalım Türkiye, ya. Bütün Türkiye bunu konuşuyor bütün yani. Bütün Türkiye valla dün gece konuşuldu bitti 6-1 yani 6.1 şiddetinde deprem diye geçiyor bugün gazetelere. Aslında süper başladı değil mi Galatasaray maçı? Aslında baya iyiydik yani. O golü yiyinceye kadar baya baya iyiydik. <gülüyor> Çünkü ben de yani bir şekilde eski Galatasaraylı olarak. Biz ne eski Galatasaraylı olduk ya? Bilmem boktay ilgilenmeye ilgilenmeye eski Galatasaraylı olduk herhalde ondan. Çalışmadık herhalde, herhalde çalışmadık ya. çalışmadık çalışmayınca en öyle oldu. En son o FIFA 2000 zamanı FIFA 99, 99 Fifa 2000 bizi bıraktık. Yani bıraktık o zamana kadar gayet güzel giden Galatasaraylılığımız sonra ilgilenmeye ilgilenmeye köreldi. Yani demek ki hakikaten sadece ilgilenilmeyen organların körelmesi değil ilgilenilmeyen duyguların da körelmesi söz konusu. Diye bir şey varmıştı. Ee, böyle bir şeyin olması da ne kadar güzel. Ondan sonra da şey diyemiyoruz şimdi böyle mesela Ege sonradan görme bir Beşiktaşlı olarak sonradan görme Beşiktaşlı yani. Sonradan Beşiktaşlı. Sonradan ondan... Beşiktaşlı. Son 2-3 ve... sonradan... ay Bilic'le beraber neredeyse. Sonradan Beşiktaş'ı gören ve farkına varan değerini Farkı, bilen. Değerini bilen evet, öyle Anlamında söyledi. O mesela nasıl dört elle sarıldı. Bir şey var yani. Biz herhalde zamanında çok mu tükettik. Ne yaptık? Herhalde biz hızlı yaşadık. Hayır. Hızlı yaşadık. Kalın. Galatasaraylı'nın Galatasaraylı hızlı ve doya doya yaşadık. Ne, ne denmiş? Fatih Terim şey var. İlk 30 dakika çok iyi oynadık. Ama öyle. İlk 30 dakika gerçekten çok. Sayısız gol pozisyonu değilmiş. Sayısız dediğim 4-5 tane var yani. Ben gerçi anında e, izleyemedim maçı. Sonrasında izledim ama gerçekten ilk 30 dakika. Ne maç skorunun 6-1 olduğunu bile bile izledin mi? He, evet. Ne olmuş hadi Nasıl? Ne ara 6 gol yenmiş diye. Çünkü ilk yere 1-0'dı. Hatta 1 ben mış, sana söyleyeyim. Mıştı. Hep... Hep ikinci yer oldu. Arkarka ikinci yeri gol yaptım. Yani e o çıkışı adeta bize bir şey etkisi, yıkım etkisi oldu yani Oktay. Evet gazsaray ilgili yorumları isterseniz e ne nereden alabilirler Oktay? Böyle bir internet sitesi var mı? Ha, bütün internet gazsaraylı yorumlar diye bir site varsa orada olmaz. Oktay.net'i var. Hepsi var onun. Fatih Terim pozisyon yokken gol yedik. Ben özür diliyorum. Oyuncularım inşallah telafi edecek. Yani Ö özür dilerim bir daha yapmaz bir, daha, bir dahakine yenersiniz 6-1 değil de yani 2-1 yenseniz de bence ki yok ya 2-1 yenerseniz gene olmaz. Şimdi burada biraz gerçekçi konuşmak lazım nasıl ki zamandaki büyük farklı maçlar hep insanın gözüne sokuluyor gözüne sokuluyor Real Madrid'de öyle bir şey var mıdır bilmiyorum. Da. E zaten Real Madrid'de iki maç oynanmayacak ki ya değil mi? Yani Ne canım grup maçı bunlar. Tamam işte 2-2. Hayır yani sadece 2 maç oynadık bitmeyecek işte. 2 maç oynadık bitmeyecek Real Madrid'de. Bir maçımız daha var. Yani 6-1 yenildi Real Madrid Git bir 5-0 yen aynı benim için. Benim için aynı bak öyle söylüyorsun O sana. dengelenecek diyorsun ya yani. O dengelenecek. Şey. 3-0 yense de benim için aynı. Hiç moraller bozulmasın. Hiç bozulmasın. Özellikle Galatasaraylı e, dinleyicilerimize söyleyelim. Ya da buradan Galatasaraylı futbolculara ve yöneticilere de seslen. 2 Ekim'de İtalya'da e, Galatasaray oynayacak. Ben bu gruptan çok rahat çıkacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Aha buraya da yazıyorum. Aha da buraya yazıyor. Oktay yaz bugünün tarihini at. 18 Eylül yaz okta. Oraya bir yere yaz. 18. Küçük, küçük, küçük slash yaz. Slash yaz. Onu katla. Beri White CD'sinin içine koy. Tamam. Çünkü siteye geldiğinizde stüdyoda bir Vault CD'si dışında herhangi bir CD'ye ulaşılamıyor. Bir şey kaybetmemek için bir Vault CD'sinin içine koyuyoruz. Aklınızda olsun sizin de eğer böyle bir şey mesela anahtarlar falan hep bir Vault CD'sinin içinde. Veya hafazan Allah bir gün mesela e, stüdyoya geldiniz. Bu adamların en değerli eşyası ne olabilir? Hiç öyle çantalarımızı falan ceplerimize bakmayın. sizin bir Vault orada çünkü CD'sine bakın. 20 20 liralarımız falan var orada bir Vault'larda. Kahve için koyduğumuz şeyler orada ve bu benim sözüm de orada olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Yan yana. Ben söylüyorum bak bugün Fahit. Evet e, o zaman şöyle yapalım. E, e, Michael Bolton mu Chris Rea mı? Çünkü sezonumuzu sen vereceksin. Yani bu Ferhat Göçer mi yoksa e, ne demekle işte? Tamam o Ferhat Göçer Michael Bolton kesin. Ötekisini <gülüyor> kim diyeceksin bakalım. Chris Rea Chris. Ben demene gerek yok ben seni Nev. rahatlatayım Fahit. <gülüyor> Nev mi? Geç Keşke demeseydin <gülüyor> nev <neyim> ya, hayır. <gülüyor> ne bileyim Chris ya. Chris Rea. Chris Rea mı istedin? Şüphesiz ki Michael Bolton ve Ferhat Göçer de doktor. Ee, ve çok iyi <gülüyor> Ama Chris Rea. Ha, al sana Chris Rea. Chris Rea zaten kazanamamış tuzsu biliyorsun değil mi? Açıkta kalmış. Genel çevre ayı istiyorlar. Good morning. 8.43 oldu hatta 44 oldu sevgili dinleyiciler modern sabahlarda yepyeni sezonda yepyeni liglerle sizlerle beraberiz. Yepa! O kadar mutluyuz ki o kadar coşkuluyuz ki. Yani içimiz içimize sığmıyor. Böyle bir havada bir şey mi var, bir burukluk mu var, şey var. Hep böyle sanki... Toz bulutu var ya. İçim eziliyor Oktay. Sen hiç o taraftan gelmiyorsun. fazla. toz bulutu var, köprü trafiği var. Aklılar geliyordur, o yüzden. Köprü, köprü trafiği var. Köprü evet yani köprü trafiğinden sonra... biraz bize bahsederlerse dinleyicilerimiz. Köprü trafiği ne durumda ve gelişmeler trafikten sağdan soldan bildirebilirler. Köprüde durumlar ne onu da en azından... Canlı olarak alma şansına sahip olabiliriz. Köprü trafiğinde son durumları birazdan alacağız diye sen tahmin ediyorum. Sen hiç girmiyorsun o trafiklere ama. Abi ben köprü trafiğine girmekten özellikle imtina ediyorum. Özellikle birinci köprü. Birinci köprü. Oktay e, bilmeyen yani bir Onu yarın iki... açıklayacağım. Hangi? Bugün değil. E, birinci köprü demek hani <gülüyor> ikincisinin de olduğuna dair bir... İnsan da şey yaratıyor, Yo, bir ümit niye? yaratıyor. Hayır abi, öyle öyle öyle bir şart yok. Ee, birinci köprüyü bilmeyenler için hemen hatırlatalım. Ee, birinci köprü dediğimiz Çetinimeci, Çetinimeci, eski de, de, eski demir ya. köprü diye tabir eski, edilen Koyunonun üstünden geçen köprü. Evet, yaşı belli bir yaşın üstünde olanların demir köprü olarak bildikleri. <gülüyor> nasıl ki mesela Demirtepe diye. Bir yer var. Nokta durağı diye bir yer hatırlayanlar var mı? Nokta mıdır? durağı neresiydi Ankara'da? Piyuuu, ben bilmiyorum nokta... İzmir'dekini biliyorum bak. Piyuuu. Bostan Bostanlı tarafındaydı da. Maltepe'den Ankara'da nerede? Maltepe'den Demirtepe'ye doğru giderkenki durak. Maltepe'den Demir Demir Demirtepe. Demirtepe Kızılay'a daha yok yakın değil mi? Maltepe'den Kızılay'a işte, doğru. Al, al şimdi köprü tarafında. Nerede? Inat. Sağda mı solda mı Faiz? nokta durağı? Giderken solda, dönerken sağda. <gülüyor> Günaydın. Oo. Ya. Günaydın. Hallora. Herkes bir anda yüklenince böyle oldu Fahir. Herkes bir anda yükleniyor sonra ben altta kalıyorum. Ama yani bu sistemle benim yani altta kalanın canı çıksın esprisi oluyor. Şu nokta durağına bir nokta koyalım da ben de onu yanlış bir şey söylemiyorum. Nokta durağı eskişini yanlış ne bir şey Ne esprisi vardı Ankara'daki nokta durağının? Ne bileyim canım duraklara eskiden isim falan veriliyordu. Nokta durağı diye bir yer vardı yani. Mavi evet. Köşe var mıydı mesela Ankara'da? Hmm. Yok ya. Oha bunların bir esprisi olmaz. Mesela... Mavi minnak diye bir şey vardı onu duydum ben. Mavi minnak. <gülüyor> ya da minnak Mesela mavi. Mesela nokta durağında şey yapılırdı. Zeka testi yapıldığı iddia edilirdi. Günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Çok Günaydın. teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Veteriner Bahadır ben. Aa, veteriner Bahadır. Nereden <gülüyor> köprü trafiğinden falan bahsetmeyeceksiniz. Yok nokta durandan bahsedeceğiz. Buyurun biraz Oyun bize efendim. nokta Kaç duran. Kaç senelik Ankara'lısı siz Bahadır Bey? Ya yaşamımın toplam süresinde Ankara'da yaşadığım süre kendi memleketimi geçmiş. Artık Ankara'da sayılır. Tamam aynısını yani, yani. bunu ama... üniversite sınavında sormayacağız ama yani şimdi. Ma Yaş Marisa, Marisa Akisar'dayım aslında Ege'liyim. Ege ama 87'den beri Ankara'yım. Tamam. Hala Biraga 87'den beri Ankara'dasınız. Hesabı size bırakıyorum yani. yani. Dile dilek kolay. Çoksa nokta durağı <gülüyor> 13'te öte yandan 26 sene fark. <gülüyor> Aha bitti evet. gitti. Buyurun yani, Bahadır Bey. Neresi nokta durağı? Yani, nokta durağı ıı, nasıl no, söylesem? Ne oldu unuttunuz mu? Yok <gülüyor> <unuttunuz. gülüyor> <O> kadar <gülüyor> söylemedim. gibi. O yani. kadar Yok, da zor bir şey olmaması. Nasıl, şöyle Eki Sanat Merkezi vardı nokta durağında. Benim için on... Ama nereden önemli. ne yanına i̇şte, doğru tamam, gider süper, süper işte benim ikinci olarak aradığım şey buydu Onu Heh. aldık Bir mihenk, mihenk, mihenk. Et evet. saat merkezinde sinemaya Genellikle şey olurdu orada ee, Bu festival filmleri falan yayınlanırdı Heh. O zamandan festival o zamandan, filmlerine bayılırdı Bahadır Bey O zamanlar ne yazık ki Takip, takip ediyordum ama artık Festival filmi takip edemiyorum ki Onların tadı çok başkadır aslında ya şimdi birden konuyu sessiz. festival onu, filmlerine Onu, onu yarın izle. konuşacağız <gülüyor> Bahadır evet. Festival filmlerini yarın konuşacağız evet. da Bugünkü konumuz duraklar Nereden evet. ne yana doğru giderken <gülüyor> neredeydi bu nokta durağı <gülüyor> evet. yani Artık ıı, doğalgaz işlerinin yapıldığı ego var ya Evet. Oranın bulunduğu durak nokta durağı işte. İşte orası tamam. Hı -hı. Ha, doğru dedim yani ben. Peki. Evet evet. Çok teşekkür Hı. ediyoruz evet, Bahadır Bey. Bey. Teşekkür ederim. Yeni sezonunuzda başarılar edin. dileriz. Siz, ben size başarılar dilerim. Tekrar hayatımıza renk getirdim. Estağfurullah. Sizin Estağfurullah. renklerinizin yanında biz birer e, köpeğiz diyecektim de. Siyahız, siyahız beyaz. Siyahız beyaz ya. Biz adam Bey. değiliz ya. Biz insan mıyız onu bile bilmiyoruz. Köpe trafiğinde son durumu almak için. Tekrar attımıza bağlanıyoruz. Attımızda günaydın düdük sesi var. Ya. Ee, birazdan attım. Alişan Bey. Evet. Evet. Ne, oluyor? Şey, ne bileyim her telefonu taraftan. Telefonu kapatırken mikrofonla vuruyorsun gibi ay yüzeyi sinirden. Sinirden vurma, sinirden vurma olmaz. Alişan Bey bir... Twitter'dan bize hmm. İzmir nokta durağı üç yol tarafına düşer demiş. Demek ki bak İzmir'de birkaç tane nokta durağı var. Günaydın. Benim, benim bildiğim Bostak tarafından. Günaydın, efendim, günaydın. Günaydın, günaydın. Buyurun, buyurun, buyurun, kimle görüşüyoruz? Halkın Sesi ben, nasılsınız? Çok teşekkürler. Halkın Sesi'de Teşekkür kimle beraberiz? Halkın. Dostum şimdi e, noktadır boşlar buraya bir gürzül koyalım. Ben çok daha eski Ankara'lıyım 73 model. E, kültür filmlerinden ziyade Atlas sineması vardı. Cep sineması. Sinema 77. E, bunlar Vallahi, hep kaybolmuş ben, değerlerimiz. değerlerimiz hiç bunlara... Tamam o zaman madem, var, değil mi? madem dinleyicilerimiz sinema <gülüyor> konuşmak <gülüyor> istiyor. Fahir o zaman durak konusunu yarın erteliyoruz <gülüyor> ve bugün sinema <gülüyor> konusuna geçiyoruz. Kapanmış sinemalar. Eski bir de Menekşe sineması vardı ne oldu o? Dur Fahir, Atlas sinemasını ha, biraz Atlas sinemasını şey yapsın ya. Atlas, As 77 kategorisine girmez. Bol parçalı sin sinemalardı bunlar. As 77. Yani tarzımızı, tekniğimizi boşta olduğumuz filmlerdi. Güzeldi. Aydemir abi, Aydemir abi olduğu günler. Atlas sineması hangi, neredeydi? Atlas sineması dış kapı, e, köprüsünün hemen sağındaydı. Tamam, As, As sineması bu stadyumun arkasındaki miydi As? Yok. Ağız sineması da e, dış kapıdan şeye doğru gittiğini düşün. ÇTK e, hastanesine doğru. Evet. O saniye. arada bir yerdeydik. Anada. Sinema 77'de şeydeydi. Cegi'ciz. Kızılay'da. Bular'da. Bular'da. Tabii tabii sol tarafta. Sol tarafta. Tamam. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Halkın Rica Sesi. Yani Çok teşekkür ederim. Sizi ara ara bağlanacağız artık Halkın Sesi olarak. Sizin artık bir Çok göreviniz var. Güzel festival filmlerinin yayınlandığı sinemaları evet. söylediniz bize. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Görüşmek Festival. Festival, festival tadında diyorsunuz? bir hayat diliyoruz. Sizce çok teşekkür güzel. ederim hoşçakalın hoşçakalın görüşürüz. Halkın nokta dura sebebi denmesinin sebebi or. Yok nokta oradan bir ses geliyor bilmiyorum. stüdyomuzda her Bunu şeyden biraz bir tık bir tık geri atkinlerde bırakın. Turuncu dinleyicimiz şey demiş. Nokta dura denmesinin sebebi orada nokta dershanesinin olması değil miydi demiş. Bakayım belki nokta dershanesinin olması orasının nokta dura olmasından olabilir mi? Özürüm. Yani tam tersi. Ben farklı bir argümanla geliyorum. Kusura bakmasın dinleyicimizi sanki mağdur ediyormuşum gibi oldu ama. İzmir'de nokta durağı bir tanedir ve o da Hatay tarafındadır demiş. Demek ki ben o zaman uyduruyorum ya Bostanda'da nokta durağı. Valla sen pek çok şeyi uydurdun gibi geldi üç bana da. Üç yol tarafı. Çünkü Hatay üç yol derler. Hayır. Ee, o zaman tamam. Madem üç yol, öyle üç kuyular. Gideceğim en kısa zamanda bulacağım o İzmir'de nokta durağı. İzmir'de üçle ilgili bir şey mi var? İzmir'de üç üç mucizesi nedir abi? Doğru. İzmir 3 noktadan oluşuyor çünkü Fahir. Nedir bunlar bize sayar mısınız? Olur, olur. şu anda saymıyorum. Şu anda saymıyorum Ama böyle birleştirdiğin zaman İzmir çıkar. Aa, şey değil mi? Bunu Bir gören Kaptan Kusto hatta zamanında çok <gülüyor> çok değiştirmiş hayatını. Bir tanesi asansör benim bildiğim. Teleferik asansör değil Fahim. Niye? İzmir'de asansör diye bir yer yok mu? Asansör de var da. İzmir ne onu... enteresan ya. Böyle teknoloji şeylere çok hastası olmuşlar. Asansör diye bir muhitimiz var. Teleferik var. Kalife, bir ka tane kalife kale var. Musak robotu diye bir şeyimiz var. O da ütü diye bir muhitimiz olduğunu biliyor muydunuz? Bir yeni muhitimiz <gülüyor> daha vardı. O Sonra iptal oldu proje. Neydi? Fırızga. <gülüyor> Allah Allah ya. Yani tabii İzmir'imiz güzeldir ayrı. İzmir'imiz Şeyiz. Oktay bir şey söyleyeceğim. İzmir'imiz <gülüyor> en son e, fotoğraf çekinirken Faiz, sorum sana. Sorum sorum bana. Birden ee... konuyu değiştirmedik değil mi? Ben de şeyden istediğimiz konudan bahsedebiliyor musun? Mi? Sen ben soruyu sorabilirsin konuyu. ama ben istediğim bağımsız konulardan bahsedeceğim. Bağımsız filmlerden bahsedebilirim her an. Tamam tabii ki bahsedebilirsin canım sen. Ee, ama ben soru, soruyu sorayım. Sen soruyu sorarken istersen ben olabildiğince sessiz bir şekilde dinleyicimizi yenile alalım. Sessiz ve yırtık Alo. günaydın hanımefendi. Ben Lale Yılmaz. Kimi Lale de... Hanım hoş geldiniz de. Anladım. Ee, ne yap? Ben kanala şeyi aldınız ya, yani, yayın aldınız. Lale Hanım, radyonuzun sesini acaba kapatabilir misiniz rica etsek? Peki, o zaman kapatıyorum. Bizi, Bizi çok duymadan... güzel duyacak. Evet, duyacaksınız. Yo, duyacaksınız, duyacaksınız. <gülüyor> niye tamam. Biz bağırarak ee, konuşacağız biraz. Peki, tamam. Duyuyorsunuz ee, değil ha. mi şu anda? Oktay seni duyuyoruz. Tamam öyle. ne kadar güzel Çünkü biz aynı şey. anda konuşmadığımızdan çok güzel mantıklı bir sisteme oturttuk. Bir Oktay bir ben şeklinde devam edecek. Ay, çok güzel. Ee, sizin adınızı unuttum ama çok özür dilerim. Neydi o çocuk vardı en çok benle ilgilendi diyen <gülüyor> kadından sonra siz çıktınız. Vallahi. En son bana bu lof insan da Şebnem dönmezdi. Bıyıklı <gülüyor> çok olan. Çok özür dilerim. Bıyıklı olan estağfurullah ben olabilir. Ben hayran olduğum Oktay'ı çok sevdiğim için. Çok, çok teşekkür biz ederim. Ne, biz çok de evin köpeği de. gibi düşünün <gülüyor> ya. Böyle arada başına <gülüyor> okşarsınız seversiniz yani, falan dersiniz ya ben çok arada Lale Hanım valla mahvettiniz perişan ettiniz 2 dakikada <gülüyor> hakikaten yerle eksan ettiniz bütün kariyer çok özür aslında ama tamam, siz hep özür dileyerek valla <gülüyor> ağır ağır, <gülüyor> ağır <gülüyor> konuşuyorsunuz Daher, tamam canım Lale Hanım'ı daha fazla tabii, şey yapmayalım tabii canım, ne yapalım ben Fahir, evet. Fahir Fahir Lale Hanım Fahir Fah ha değil mi? Hat, Fah unutmayacağım tamam evet, unutmayın ne olur çünkü Fahir biraz içerlektir bu konuda içerler efendim yapmayın buyurun dinliyoruz sizi Şimdi ben çok eski Ankaralılardandım galiba. 80 12 Eylül 80'den sonra gelmiştim. E, şu an 44 yaşındayım. Maşallah e, çok genç geliyor sesiniz. Teşekkür ederim. E, ben Ankara Tıp'ta eşim Hacettepe'de okuruydu. Ve biz Hacettepe'de şimdi eski hamam önü dedikleri evet. yerde evet. bizim harika e, ders aralarında gittiğimiz Abaküs diye bir e, güzel bir öğrencilerin işlettiği o zamanlar yıllar önce 90'lı yıllarda öğrenci işlettiği. Yani çok azdı eğer şu an o Abacus'tan birileri bizi dinliyorsa e, ucuz ama güzel şarapları hala çok anıyoruz ve orada e, gördüğüm ve şu an göremediğim bütün dostlara selam göndermek Vallahi istiyorum. Valla teşekkür ederiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> ucuz şarapcılıkta lider marka Abacus e, bu arada <gülüyor> <gülüyor> sizin şaraba onlar alıştırdı değil mi? Aynen öyle. aynen öyle. Derslerin tadı onlarla çıkardı. Ders aralarındaki molalar ve e, o zamanlar bizde de hala e, okula gitmemek ve öğleden sonralarını e, yani gitmeme huyumuz vardı. Bunu onlar alıştırmıştı. Evet. E, orada dinlediğimiz güzel müzikleri ve orayı hiç unutmuyorum. E, Peki Nale Hanım. Ab Abaküs araya. hala varsa bize ulaşırlar. Bize olacak. ulaşacaklar. Vem duyururuz. Yok. Daha sonrasında çok gittik. Orası o turistik güzel, e, iyi yer lerden biri yapma çabası içinde gençlere değil daha çok turizme hmm. e, hizmet hmm. eden yanüllere dönmüş. Evet bizi <gülüyor> tanımadılar Ona mı Lala Hanım? Girişte ilgili. Kötücük bir şey daha söyleyeceğim size. Kötücük. Kötü Buyurun. bir anı daha ama. Ama Biz kötü olmasın canım. Moral, moraller da... bozulmasın haftanın daha ortasındayken. E, hayır hayır. E, yine sinemalarla ilgili bir şey. bir e, Kadın olarak bir, benim için kötü bir an ama belki bazıları tebessüm ettirebilir. Biz o hamam önü sokağını çok severdik. Cebeci tıp ile e, Ankara tıp arasında yürüyüşü çok severdik. E, ve o aradan geçerek giderdik. Evet. E, orada tam köşede o hamam önünün Hacettepe değilse de, cadde üzerindeki köşesinde 3 film birdenli bir küçük bir sinema vardı. Şu an o da yok sanırım. Bir gün bir böyle bir bahar günü yanımda çok cici bir arkadaşım var idi. Biraz böyle askılı giyinmiş idi. Ee, onunla oradan geçmek üzereyken... Kadın iken, değil mi bu arkadaşın? E, evet çünkü... Çok güzel er, bir arkadaşımdı. Çok dikkat çeken... Ne e, yapıyor şimdi o arkadaşınız? Olan bir güzel. O sinemadan çıkan bir adam Kızcağızın üstüne atladı ve biz o ellerini göğsünden çekemedik. Üç kadın bir sürü şey yaptık ama ellerini çekemedik. <gülüyor> Dünyanın hakaretini işte tekme tokat bir sürü şey yaptık. Kızcağıza avutmaya çok çalıştık. O yüzden bir daha o sokaktan geçmemiştik açıkçası. İyi oldu da o sinemalar kapandı ama diyorsunuz. Aynen öyle. Hani Aydemir Akbaş denilen arkadaşı belki başkaları farklı anlar ama biz kadın biz olarak... Böyle... Bunu hiç Unutmadık. Hep kötü bir yan olarak kaldı bir Çok teşekkür Efendim, ediyoruz Lala Hanım. O, o o herifin hayvanlığıymış evet. yoksa. Sinemanın ailemi, veya diğer efendi <gülüyor> gibi izleyenlerin bir şey yok <gülüyor> herhalde. O ö, ö, herifin öküzlüğüymüş diyelim. Pis herif diyelim. Geçmiş Hatta... olsun diyelim. Bugünkü alkol ve e, sapıklık anılarını <gülüyor> paylaştığınız için Lale Hanım. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Neşeli güzel. Hoş Hoşça Bütün işte Lala Hanım bu zorluklarda okumuş faiz. Çok zordu o dönemler. Tıp, fakültesi Tıp fakültesinde. fakültesinde... Evet, tabii yani bir, bir yandan sapıklar var hakikaten öyle Alkol yani. Alkol bir yandan bedavadan veriyorlar kafayı karıştırmak için. Bir yandan sinemadan <gülüyor> çıkanlar pislikler. Ama Oktay valla ben sonundan... ağzımdan aldım bağıracaktım bağırmadım. Zeynep <gülüyor> Hanım demiş ki program Ramazan programına <gülüyor> döndü. <gülüyor> <gülüyor> ya biz hiç öyle nokta durağıyla başlıyoruz. Daha doğrusu birinci hep senin şu köprü sohbetinde oldu Oktar. Hep birinci köprüdeki Yemin bir trafik şeyi oldu Yemin ediyorum bize Ankara'da ya. ne köprü trafiği arkadaşım ya. Köprü trafiği var ya. abi sen gitmiyorsun. Vallahi sene yüzünden Ankara trafiği köprüsü Saat dokuz olmuş abicim sesimi inceltirme bana istersen bir ara verelim. Neden Ramazan programına döndü ne onu Onu irdeleyeceğiz. Aa bak çok güzel parça geliyor size sevgili dinleyiciler. Ben çok severim mesela. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oksa inanılmaz. Yani aynısını yaptık ya. Yemin ediyorum yeni sezonda da bu aynısı gerçekten kulaklardan uzunca bir süre silinmeye benzer. benzer. Bir de bu en arada... başından beri söylüyoruz sevgili dinciler, Sonunda açtık mikrofonları. Hani <gülüyor> şu anda bir kere daha şaşırın yani. Yani, yani <gülüyor> o haldeyiz yani. Yaz bu arada sevgili Lale Hanım'a da aşk olsun. <gülüyor> Ee, hepimizin üstünde travmatik bir etki bıraktı. Şimdi hep gözümüzün önünde sınavdan çıkmış sapık bir adamın <gülüyor> bir kadına saldırması ve iki üç kadının da onu oradan ayırmaya çalışması var. Ve yani travma oldu. Hakikaten travma oldu. Ben şimdi sırf bu yüzden en az 2-3 yani, seans ben gitmem lazım tra tedaviye. Travma oldu doğru söylüyorsun. Yani. Ya şaka yapmıyorum. Burada, Vallahi hep gözümün önünde çünkü bu sahne dönüyor dolaşıyor bu saniye. Yani muhakkak yaşanan Sizin olay var. çok çirkin. Vallahi çirkin. Hakikaten çirkin yani. yani. Gülecek bir şey yok ama. Gülecek hakikaten... bir şey değil sinirden Gelecek çünkü gözüm şey önünde başka sahne gelmiyor. Yani. İşte insan beyni böyle insanı oyunlar oynuyor. Ben o. sana hemen başka sahne şey yapayım Fahş. Canlandırsana başka getir, sahne. Yalnız program hakikaten nasıl Ramazan programını dönderdi kendini onu anlamadım. Ramazan'a da bayağı var benim bildiğim kadarıyla. O da, o da doğru iki bayram arasında olduğumuza göre. Avustralya'daki e, turnuvayı kazanan İngiliz milli bir takımı ülkeye döndü. Ulan Kendine diye de başlayacağım de... bir cümle kuracağım Kendine ama. De Ulan de şu rugby de... bir kere... Aa, rugby değildi benim anlamadığım ya pardon. Mezboğulduğu Yok benimki kriketli özür dilerim. Ulan bir kriketi anlamadım rugby biraz anladım. Ee, rugby takımı e, ülkeye döndü. Daha doğrusu ülkelerine döndü. Ve havaalanında törenlerle karşılandılar. Coşkuyla pardon. Üstü açık bir otobüsle gezdiler. Oxford Kampüsü'ne gittiler. fix galiba ya şampiyon takımın üstü açık otobüs. Galiba çok insanlar o etkileniyor. O var mı ya? Yurt dışında da var mı o üstü açık otobüs? Bakayım. Futbolcular veya sporcuların gezdiği. Tabii her ülkeye şart koşuyor bir tane. OEFA olsun şey olsun. Milli şey federasyonları Her federasyonun bir üstü açık arabası şart. Yoksa giremezsin. Üstü açık baya büyük otobüs. iki katlı değil mi? Otobüs. Bizim... Eski mesela bizim şeyler vardı. Gojira dediğimiz Gojira otobüs. dediğimiz yeşil. Onu üstüne açtırtıyorsun şeyde Bursa'da Bitiyor, gidiyor. Onlar zaten kamyondan. Bak şu anda konu şey oluyor Fair lütfen. Evet ofta ben iyice şey yaptım. Ben baktık büzüştüm kaldım hiç sesimi çıkartmadan. Hakikaten sadece dediklerini yakışmıyor. Kıyıyorum. Büzüşmek sana yakışmıyor Faiz. Büzüşmek kime yakışıyor ki Oktay? Londra'daki Başbakanlık konutuna gitmişler bir takımı. Ee, başbakan Ya orası zaten Bakloo Oda, Noothsafo iki kişi anca yaşıyor orada. Abi zaten girmemişler inen. ki kapıda mı? Kapıda ya. Kapıda. O Başbakanım. <gülüyor> Başbakanım. <gülüyor> yapmış hatta bir tanesi ıslık çalmayı da bilmiyor. <gülüyor> ha öyle öyle yapmaya çalışmış ama böyle ses çıkmış benim yaptığım gibi. Neyse kapıda e, David Cameron'u çağırmış. Kapıda laklak lak etmişler dedikleri şey mi o? O kapıda Ayaküsü. bir tane güvenlik görevlisi var ya. O sürekli duran bir tane polis. Normal var. onun bir sandalyesi var. Sandalyesini çekip başbakanlık konutunun önünde öyle otur. Ne yapsın? Konutun önünde değil ya. O hemen e, konuttan içeriye doğru yürüyorsun. Anladım. O da tabure, tabure, Senin dediğin tabure. beriyan yine. Beri, Beriyan'da o. O tabure var. O taburede ikinci şey oturuyor polis. Onlar değişmeli olduğu için Fahir. Tabii ayakta, biri bir taburede. Biri taburede olunca sandalyede. Sandalyede, sandalyede olunca tabure. tekisi ayakta duruyor. On numara yazılı kapının önünde. Orada sabit duruyor. Onun On için... numara iş. Evet pardon. Niye böyle deyince benim de hep her tarafıma karşı. <gülüyor> Senin boğazına karşı benim nereye? Ciddi ki herhalde o geldi. Hep falan. ondan. Evet. Evet. Ee, güvenlik görevlilerini falan içeri göndermişler. Neden? Çünkü biz burada. Rahat haber rahat... haber et de nasıl ya yani içeri göndermişler. Yani de evin değil. içine göndermişler. Rat rat biz burada fotoğraf çektireceğiz diye tamam mı? böyle. Çünkü iri yarı adamlar abi bir de tek kocaman. Ol, rat olacak. Bize, e, David Cameron da şey değil. Yani o da böyle Mio bir adam değil. değil evet. Ondan sonra ad demişler bir hatıra fotoğrafı birlikte bir fotoğraf çektirelim mi? David Cameron böyle deyince ha, hemen herkes geçmiş falan filan. Ondan sonra... Ta, fotoğrafçı da orada hazır zaten. Ay, ay. Sonra şeyi biliyorsun. E, Manu Tuilagi. Tuilagi'yi biliyorsun. Manu Tuilagi ya dünya için ünlü çıplak... Takımı, takımın haylazı ya Tuilagi. Nasıl bilmiyorsun herkes Tuilagi? Herkes ona şey der ya. Ne der ona? Tuilagi. Yok öyle değil. Onun bir lakabı tu var. Tuilagi Atacağım, kahve atacağım yüzüne de aradaki camdan korkuyorum Yalnızca Yalnız bir harfin benzemesi daha doğrusu aynı olmasını nasıl değerlendirdin? <gülüyor> Fark etmiştindir Fark abi. ettim. Kime, ben, kime benziyor? benziyor? Evet. <gülüyor> Dea. Bugünlerde Fire ben Kozbe ailesine saldırdım da. Evet, sevgi ya. Eğer sizin de imkanınız varsa Oktay'ın yaptığı sırf, gibi hakikaten sırf Kozbe ailesi izliyorum ya. Ne kadar güzel diziyi izliyoruz. ailesi diye. De değil, show diye geçen. Kozbe show. Yani, yani işte biz ilk seyrettiğimizde Kozbe ailesi olarak bildiğimiz. onun için... müziği nasıldı ya? Aynısını yaptım. Aynısını Oktay, yaptım. Ağzımla yaptım dikkat ettiysen. Ağzına sağlıktaysan. E, ailenin dansını da yaptım. <gülüyor> tek tek hepsi dans ediyor biliyorsun. Biliyor bilmem mi? Bilcos bir sabit. Diğer e, ben aile. Ben hiç sevmedi de Şu damat vardı ya diğer aile üyeleri siz damatın şeyi şey mi avukat damat mı zaten tek damat vardı tek damat teknolojisiydi ama sonraki Ar arası da yıllar... giriyor çıkıyor ya o zaman erkek arkadaşı bu dönemde yani erkek arkadaş erkek arkadaşta döneminde neyse e ee? şimdi yine ramazan programını ramazan sohbetlerini döndüreceğiz programı ondan korkuyorum <gülüyor> manu tuylagiye gelelim o oh, Haylaz. onun Haylaz olduğunu nereden biliyoruz fırlama ha onu diyecek ağlama fırlama, fırlama, fırlama ya, ya takımın fırlaması ya. nereden biliyoruz ne yapmış başbakanın fotoğraf çektirirken başbakan hareket arkasından. yapmış değil mi ne yapmış ee, kulak yapmış Kul abi David Cameron'ın arkasından. Ondan sonra gül al. Ya bir sene olmuş 2014. Kulak yap. Hani tamam başbakanı yapınca bir esprisi var Var var güzel. Sonuç olarak bir esprisi olduğuna karar verdi 2014 yılında. Çünkü onlar bayağıdır yapılmadığı için ee, kime yapacağız? Dünyada bitmedi. kaç başbakanı yapabilirsin? A şey Obama'ya da yap. Kaçına yani. yapamayacağını ben az çok biliyorum. Ama kaçına yapabilirsin bütün hepsini bilmiyorum. Yani Resmen labalilik. Labalilikle samimiyet arasındaki o ince çizgi bence aşılmış ne diyorsun nokta? Buzumsuz şeyler bunlar yani. Bu, bu bu nasıl bir şey ya? Baş yani David Cameron'la böyle iki David Cameron'la bakmış gülüyor sonra. 2000'in yapmış kaç yapmış? 2000'in yapmış i̇ki mi? İki. İki, tamam. i̇ki yapmış. 2 mi? 2. tamam. Belki başka ha, iki hani olarak. orada da belki politik bir anlam vardır, bir şey vardır. Bir de Bilmiyorum. yani o bu iki kulağı yapanın yüzü böyle bir fotoğrafta şey olur ya. <gülüyor> <gülüyor> hiç öyle bir durum da yok. Gayet ciddi. Gayet ciddi. Sanki o kol onun değil. Fırlama işte ya abi. Fırlama zaten takımın haylazı demiştim ya 2 yıl önce de bak bak haylazlığa bak bak yaptığı şeye bak Yeni Zelanda'da feribottan atlamış <gülüyor> ya, haylaz ya bu ya, ya, hakikaten 5000 dolar para cezası yemişler ondan sonra takım canım ama ya. takım da güzel bak birlik ve beraberlik böyle zamanlarda şimdi ben desem ki ya Oktay ben de trafikte telefonla konuşurken 150 170 kaç lira bayağı da bir ceza yedim onu hep beraber sen giz, ceb hiçbiri cebinizden çıkarmış ben yedim işte Nasıl ya? olur mu ya? Hayır o beraber ödenir ya. Bak beraber benim, ödenir. Benim dün borcum çıktı. Beraber Borcum olsun. çıktı. Ha. Onu şimdi beraber ödeceğiz hmm. değil mi? Yani o yüzden ben öyle düşünüyorum. O ya. bir başlangıç olsun. Yani sonuçta e, değil mi? Yani benim de trafik borcum çıkmıştı. Hiç valla burada değdiniz yani. Onu beyan edecektin abi. Beyan etmedin mi? Hay Allah. O, bize tebliğ edecektin. Ama bana beyan tebliğ etmem gerektiğini yerel bir gazetede e, ilan, ilanı çıkacaktın. Öyleymiş. Tamam abi trafik bundan, sonra bundan sonra siz Bundan sonra ney? Trafik cezaları. Trafik cezaları sana yerel bir gazetede ilana çıkınca sana senin bütün Tebrik yerel gazeteleri, ilgili bir okuduğunu ve bütün ilan sayfalarını tek tek baktığını düşünerek o artık e, açıklansın. Sen sana tebliğ sayılıyor. edilmiş sayılıyor. Ne öyle? yapsınlar Oktay ne yapsınlar? Bence onu biraz daha evreltip şey yapsınlar. Facebook'tan mesaj göndersinler falan yani. Abi ne bir Facebook'u? Herkesin telefonlarına sana emniyetten telefon şey mesaj gelmiyor mu ya? Bana Lütfen kemerinizi takınız dolandırıcılara mmm! falan diye mesaj gelmiyor mu? İşte ya? böyle telefonlara şöyle telefonları itibar etmeyiniz diyor. Bir de çok iyisiniz. Bu arada bayağı iyisiniz falan diye öyle şeyler. E işte bir işte de tamam, bana en son şu bıyık bıraktıktan sonra cezalsın... şey geldi emniyetten ne? bıyık çok yakışmış diye. Abi bıyık mesajını gönderen bıyık çok yakışmış emniyet emni niyet teşkilatı diye bir şey geldi ama bilmiyorum tabii ki. Bana da şey diye geldi saçı sakalı kestirdikten sonra sıhhatler olsun Oktay demircinin kardeşi gibisiniz diye. İşte yani ben çok hoşuma gidiyor böyle şey. Ve bize şu numaradan arar mısınız diye. Tabii ki ben aramadım. Yani ama bana böyle bunu gönderen. Onu da gönderir. Cezayı da göndersin ben bileyim o yani. Ne? O ne? Yerel gazeteye şey vereceğini. Poktay Berivaiti çok andık ya bu sabah. Evet Berivaiti bize ansın istedik. Daha doğrusu hepimiz bir kez daha şöyle güzel ne istersin bilmiyorum ama ben You the first the last my everything'i çalacağım eğer başka bir isteğim varsa hemen onu çok da Çok uygundur fayıl. Roketle, marşla hemen, marşla. Poktay'ın bu ara ağzında marşlama diye bir şey var sevgili dinleyiciler. Onu da yerel tabirler köşemizde irdeleyeceğiz <gülüyor> hep beraber. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Mevzuata ilişkin bazı... Ha. SGK Aytan. mevzuatına ilişkin yaptığımız konuşmalardan dolayı bir tık geç kaldık stüdyoya. Sevgili dinleyiciler, içeride yapılan sohbetin e, büyük oranda emeklilik ve e, <gülüyor> <gülüyor> değişik sohbetler diyeyim. Yani ya 20 sene sonra fay... yapılacak sohbetleri şimdiden yapan... Aslında ben bir itirafta bulunayım Fahir. Yani az önceki sohbetimizde ben o postaneye yatan paradan... Çok, çok etkilenmeseydim için. o kadar uzamazdı tam zamanında yani. Bu şarkı Sevgili başlamadan Niciler, buraya gelirdik. Oktay'ı etkilemek istiyorsanız cüzi bir miktarı e, Oktay Demirci'ye postane vasıtasıyla gönderin. Onu mutlu edin. Bana hayatımda hiç postaneden para yatmadı. Oktay kime? Bana da yatmadı çok özür Aa yattı. Aa yattı yalan söylemiştim. Ya yani ne kadar şanslı bir insansın. Valla askerde yaptı yattı bana. Daha güzel bir teknoloji ben... Yani ne internet ne Facebook. Ama sen şey <gülüyor> alıyorsun. Kimliğimle gidiyorum, istediğim kadar para çekiyorum, çektiğim kadar alıyorum gibi bir şey yok. Gidiyorsun, hmm. ne gönderdilerse onu alıyorsun. Yani sen hani böyle kimlikle nasıl? para alma hoşuna gidiyor anladığım kadarıyla da. E, ta nasıl? Merhaba mesela, ben Oktay, benim param vardı mesela falan. Mesela sen bana 500 lira gönderiyorsun. Yok artık. Tamam sen abi. Iyice, sen iyice, bana iyice 4 zıvanı. 480 lira gönderiyorsun mesela. Tamam Abartma zaten senin oradan şeyin vardı... 420 lira. Tamam. Biraz küçük 4... düşünsen Oktay bir makul ma mantıklı rakamlar. Küçük düşünüyorum zaten. Örnek olsun diye veriyorum. Oktay fay. Demirci'nin küçük rakamları. <gülüyor> Sen bunu Oktay Demirci'nin küçük dünyası 420 lira. Oktay <gülüyor> daha iste ben. Affedersin itin köpeğin olsun derler yani. Kardeşim. Bizim orada. 420 lirayı gönderdin. Değil ben valla. gittim o postanedeki hanımefendiden. Abi ben, ben, ben ya valla Ayrancı postanesine gittim ben. Hı hı. O hanımefendiden. Yaz bana o parayı şöyle mi istedin? Nasıl? Ben çünkü sana durduk yere herhalde göndermedim. Oktay'ın herhalde 420 liraya ihtiyacı var. Sen bana doğum günüm de, bu çocuk bir postaneden para çekme e, şey şerefine ben ya? nail olsun diye. Sen gelderdin? benim evladımsın. Ben de para babasıyım. Sana bir de vakit ayıramıyorum. Neyse bana <gülüyor> git istediğini al diyeyim. Böyle bir adi adam mıyım da şey yapıyorsun. Bir, iki. Sen benden parayı şöyle mi istedin? Nasıl? Ya Fahir'cim 1500 lira bir ödemem şey var. Onu yaptım. 1200 lirasını yaptım. 400 lira Abi! bir eksik kaldı. Onu o şekilde, ben sana hemen yarın veririm. Gerekirse karttan çeker veririm gibi bir laf söyledin mi bana? Ya, tabii şey gerekirse bula. karttan çeker derken hatta cüzdanıma doğru uzanmış gibi. Ben yaptım. de yok abi gerek yok ben yarın şey yaparım falan dedim. Yok bana. ya ben açık açık sana yayında söylemişim zamanında. Misin. evet Sö söylemiş, söylemişsin. Evet, sen de gitmişsin. Ya, zamanında demişim ki ben postane bana. Peki hiç bana ben sana yapmadım. şey diye cevap vermiş miyim? Abi vallahi az önce bir arkadaş istedi ona bir. Yok sen öyle ama... dememişsin. Sen biraz küçük düşü falan diye meblağı indirmek şeyini yapmışsın. şansın denemişsin. Ama inmemişsin. İnmemişsin. 420 lirayı zamanı geldiği zaman yatırmışsın. Ben mesela gittim o postanedeki hanımefendiler. 200 lira çekemiyor muyum? Çekerim yani, abi sonuçta nüfus cüzdanı O da çekerim mi çökerim gibi söylüyorsun. <gülüyor> ben sana şöyle söyleyeyim. Bu devlette öyle kimse postaneye çökemez. <gülüyor> Tabii ki. Çökertmezler. <gülüyor> ha çekemezsin mi bilmiyorum. Hani 200 lirası kalsın 220 de yarın gelir çekerim. Sonuç olarak ben bu işin yabancısıyım Ben hiç postaneden bu lüksü kullanarak Postaneden para çekmedim Tamam canım postaneden neler ne Doğalgazını da gidiyorsun postaneden alıyorsun Havalen oluyor onu da yapıyorsun Ben bak hiç onu da yapmadım Bizim zaten merkezi sistem Bütün Ankara biliyor APS diye bir şey vardı Hala duruyor mu bilmiyorum APS mi? APS, e. APS e duruyor tabii APS, canım. APS, Oktay yani biliyorsun her şey. O eskiden APS'ydi. Ağlar kısaldı şimdi. Ben iki kere, APS. bak iki kere postaneye gittim Fahir. Madem Hı. postane anıları. Ömür hayatında olsun, mı? İkisinde de E-Devlet şifresi için. Bir tanesi ilk, iki tanesi. İ İkincisi de kaybettiğim e için. Sorumsuz vatandaş olarak kaybettiğim için. <gülüyor> niye yani... sen E-Devlet şifresini nasıl kaybeder? Kaybetmişsin. Sonra bir de geldikten sonra buldum bulmuşsun. Yani o yüzden hani o onlar bir kenara ben bu para yatırılma işinden ve parayı çekebilme işinden çok etkilendik Hakikaten yani. çok etkilendim yani sen bunu normal karşılıyorsun ama bu yok canım benim normalim ben her yerden gelen paraya eyvallah. Öyle bir şeyim var yani. Ben postaneden çekilmesinden yani miktar tabii ki önemli ama bir yandan da bak mesela 7 milyon istedi 400 bin aldı. İyi vallahi miktar, iyi yani mikt sonuçta miktarlar önemli yani hayatımızda. Ee, Ivana sert boşandıktan sonra ee, boşanma davaları iki yıl sürmüş. Biraz uzun değil mi iki yıl boşanma şey için? Yani tabii sen neyi baz aldığına göre değişir yani. Ya yani bazısı oluyor öyle yani uzun çe... sürüyor, bazısı kısa sürüyor. Çeşit çeşit insan var, çeşit çeşit boşanma var, çeşit çeşit ilişki var. Kimisi var iki yıl geri, üç beş yıl boşanamayanlar var yani. Hadi ya sürüyor mu o kadar öyle şeyler? Sürme demiyoruz, ona sürünme diyoruz biz. Ya yani biz dediğim insan ırkı olarak biz. Ben postaneden para çekmediğim <gülüyor> için bugüne edelim. kadar hiç onu da bilmiyorum. 400 bin lira maddi ve manevi tazminat öden İyi, vallahi iyi para, güzel para. İvan de ne derler, güle güle harcasın. Ya da hepsini birden harcamasın, postaneye yatırsın, oradan istedik, istediği kadar, istediği zaman Vay çeksin. Ne <gülüyor> kadar güzel ya. Ona güzel aslında sistem biraz daha gelişirse çok güzel olacak ya. İstediğimiz N kadar. İsimle ama, kart marta gerek yok. İsim zaten işte beni, o şey yap neyse. Ben şeyi getirmek istiyorum ben... ya ülkemize, mahalle postanesi kavramını. Var zaten mahalle postanesi. Öyle değil yani daha çok artık. Yani her sokakta neredeyse bir senin, postane. Çok özür dilerim. Senin bir sonraki getirmek istediğinde Şerif olacaktır. Yani Helalet sonra, olsun dostum. Sonra da cenazeci falan mı olacak? Şerif ve ihtiyar heyeti. <gülüyor> banka, bir de banka getireceğim Oktay. Mahalle postanesi dediğin ben tamamen anlamadım. Ya işte anladım. mahalle postanesi herkes herkesi tanıyacak da oraya gittiğinde kimlik niye gerek yok yani. Direkt para çekebilecek. Vay Oktaycım hoş geldin ne kadar lazım ya. ya. Senin hesapta da hiç para yok ama al istersen benden şimdilik. İşte bilmem kim 3 aylığını çekti. Bizim Vedat 3 aylığını çekti onun şeyini al. Emekli sohbetleri. <gülüyor> Falan filan bunlar daha sürüp gideceği benzer. Rakçı imama soruşturma açıldı haberin var mı ondan? Var abi beni aradılar açalım mı diye ben de açın dedim. Diyanet İşleri Başkanlığı mı aradı seni? <gülüyor> Valla kim aradı bilmiyorum böyle hırıltılı bir sesle. Alo <gülüyor> Rakçı imama soruşturma açalım mı? Açın ya dedim bu saatte adam o mı zaman, aradı? O zaman seni, seni imam var olmuş. <gülüyor> Rockçıysa. Rockçı imam çünkü tabii ya öyle şeyleri var. Rock, İyi demişim ben de rockçu. Rock, rock müziğiyle uğraşan ve bir albüm çıkaran Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Pınarbaşı köyü imamı Ahmet Bey hakkında soruşturma açılmış. Ee, sebep? E, bakayım sebep ne olabilir ne olabilir ne olabilir. Yani hmm. Devlet memuruyken başka de bir işle uğraşmak diye bir şey var mı hala? Bir devlet memuruyken var, başka şeyle yani. uğraşamazsın. Yani o evet. zaman elin işte gözün oynaşlı olur. Kişisel olarak hobi. Neymiş? Sevgi dinçler bende. Bak susunca ne kadar manasız <gülüyor> bir tablo çıkıyor. Neymiş Siz... var bir şey dedi danışmanımız. Bu, bu kadar dedi. Böyledi. Introsu bu kadar dedi danışmanımız. <gülüyor> ne Kar elde edecek bir şeyle mi uğraşamıyor? Para, para kazanacak bir işle uğraşamıyor. Para para kazanacak He. bir. Ne? Mesela şey pirinç üstüne ben yazı yazdım. Bunları satmıyorum, veriyorum arkadaşa. O zaman olabilir. Ama Onlar ben... da bana bağış yapıyor bazen. Ya, o beni ilgilendirmez. <gülüyor> tamam. Bu Ama olur. senin verip vermediğin yani parayla mı satıyorsun yoksa alışıncaya kadar bedava ya. mı veriyorsun? Allah Allah biz onu bunları anlamak he için... hediye diye bir şey var. Tamam işte onu anlamak için soruşturma açılması lazım. Tamam açılsın abi. O yüzden herhalde soruşturma Kapılar açılıyor. açılsın soruşturmalar açılsın hatta. Müzik çalışmalarımı görevimi aksat bana yaptım. Suç işlediğimi... Nereden suyu... malum? Ben bakacağım bunu araştıracağız yani. İmamlık görevimi ve müzik çalışmalarını sürdüreceğim demiş. O zaman ben de sürdüreceğim. Ben bu sene çok güzel davula başlıyordum. Niye başlayamadım bilemedim ya. İşte herhalde... Her şeyim hazırdı. Bagetim hazırdı. Ondan sonra ee, bagetim hazırdı. İşte bir tek bagetten... <gülüyor> gürültülü fahir gürültülü. gürültülü. Biraz daha <gülüyor> biraz daha şey mi bir... Yan komşumuza soracağım on, onlar. Komşumlara soracağım. Komşumu soruyor. <gülüyor> güzel bağladık bence. Bence de çok güzel bağladık. Ne kapandı. yapalım biz çember kapandı. <gülüyor> kapandı. Şey yapalım ya çemberlere gerilsin. Ee, ben bir şey vereyim, vermek istiyorum bir, bir, bir S es verelim. Bir es verelim sevgililer. Bugün bir konumuz de. yok mu? Biz bir şey hediyemiz de yok. Artık bizi vallahi bu radyo da artık bizi ve evlat muamelesi görüyor. Daha, e, daha ısınmadı. Daha. Radyo da sevgili denizciler radyo ısınmadı program daha ne, daha şimdi marşa basıyoruz daha. Oktay sen çok güzel bir tabirin var marşlamak diye. <gülüyor> ne kadar güzel tabirler <gülüyor> Bir var. benim marşlamak tabirim var bir de rus motoru onun Rus motoru. Buzlu şey yapma, eski Şey vardır boksör mü? Ne Sovyet Sovyet sosyalist dönemindeki motor bahsediyoruz. SS SSGB. Bu dönemin. Maç geçsin, sınıf ama tamısınız. Aa Bu, bu, bu sezonda ilk e, açıklamamı sus yaptım. Sus be adam sus. sus. <gülüyor> Radyolarının başında bizlere bağıran, susun lan diye bağıran dinleyicilerimize <gülüyor> sizin yerine isteklerini yerine getiriyoruz ve al ah, işte en güzel susluk işte. Biz susluk gözlerimiz konuştu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar kol mi dedik aradık kol mi dedin aradık oktay Ben de geldim hemen yetiştim ha onun bir, bir şey söylemen lazım yoksa resmen her şey havada kalmış olacak 948 yaptık saatimiz modern sabahlar devam ediyor artık hani bugünün sonu haftanın ortası böyle bir şeyle geçti nasıl geçti Haralayla, Gürele ile geçti ee, yavaş yavaş önümüzdeki çarşambadan itibaren hafta içi e, bu şekilde devam etmeye ...güzel bir şekilde... ...devam etmeye başlayacağız tahmin ediyorum Oktay. Tabii ne var ne birikimlerimiz varsa... ...eteğimizdeki taşlarımızı dökelim sonra veda edelim. Çünkü biliyorsun ki... ...bu sezonun... ...vazgeçilmez mottolarından bir tanesi... ...vedalar asla tükenmez... ...yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir. Hoşça kalın Bu mottomuzdan küçük bir şey... ...neydi? Kıssadan hisse dediğimiz şey işte. Hepsini söyledin ama... Evet. Ne var ne bakıyorsun gazetelere faşır faşır e, o şey senin baktığın şey ne okuyorsun orada şey okuyorsun neydi o SGK'mı yattı mı yatmadı mı kime soruyorduk onları şey mi ee, Kızıl, e... Ali Tezel yok Ali Tezel değil ya bir de şey var. Ee, öyle bir abi değerli bir insan var. Hızır mı dedin sen? Yok. Kızıllı bir şey var. Neydi? He, Kızıl Ot. Şükrü Kızıl Ot. Şükrü Kızıl Ot. Doğru cevap vardı. Evet, doğru cevap. Şükrü Kızıl okuyor. Oradan bize gene bir müjdeler verecek Oktay. Yok, ne oldu? Yok. Ee, bu sefer madem bugün e, dinleyicilerimizin de e, katkısıyla garip hikayeler şey yaptık. Vallahi bugün çok garip bir programdı bir taraftan. programda. Yemin ediyorum Japon, yani. Japon futbolcu Inui'nin e, gümrük maceralarından bahsedelim biraz. Çok bir eksiğimiz oydu zaten. Japon futbolcuyu Nui'nin gümrük macera. Ben diyorum programda bir eksiklik var. Ne olabilir? Yani böyle bir şey tadında hani böyle sinema. Şimdi hala gözümün önünde o travmatik olarak sinemadan çıkan o pis herif gözümün önünde geliyor. Evet. Ondan sonra Lale Hanım'ın anlattığı. Lale Hanım'dı değil mi? Ben ismini doğru söyledim. O benim ismi hatırlamadıysa da önemli değil. Biz doğru hatırlıyoruz. Doğru da. hatırlıyorsun da bence hiç de gerek yok bu hikayeyi anlatırken. Ya tekrar an Lale Hanım'ın yani. ismini telaffuz. Hikaye ona ait. O anlattı. An sanki o anısını anlattı. Evet. Oradaki şey travmayı yaşıyoruz. Bu pis serif mi geliyor? Aklıma? Pis serif ama yani şimdi böyle gözümüde daha neşveli bir şey istiyorum böyle. Ne olabilir? Nerede olabilir mesela? Sinema çıkışı değil de mesela gümrükte. Öyle bir hikayemiz var mı Oktay? Olmaz mı ya? Inui. Inui. Japon futbolcu. Ithank Frankfurtlu. Ein, ein, Eintracht Frankfurt tank Frankfurt. Frankfurtlu Japon futbolcu Inui gümrük memurlarının e, yanında. Ama Almanya'da futbolcu bitmiş sanki. Havaalanına gitmiş. Çok güzel zaten hepimiz gidiyoruz. <gülüyor> ya zaten bu, buraya haftada, kadar haber değeri yok. Haftada bir sefer iki sefer en kötü giderim ben arkadaşlar demiş. Japonya'da biliyorsun çok şey. Geleneksel bir şey bu. Normal bir şeyde arama sırasında eşyalarını ararken... Normal bir arama motorunda diyeceksin diye o kadar korktum ki Oktay. Hayır hayır ya yani böyle bir şey yaparken falan bir saat almış kendisine tamam mı? Yani ülke ülkeye Çok girerken kendi kazanmış sonuç olmuş yani sonuçta. Yani mi? kimin gözü olabilir. Şeyi yapılmış yani helal bak. Adam oynuyor. Aslanlar gibi oynuyor. Eintract Frankfurt'um. Belki sonuçta mi ya? Sonuçta parasını kazanmıyor mu? Para mı kazanıyorum demiş. Biri oradan şey diye atlamış. Kazanırken iyiydi. Lan demiş. Daha şimdi söylemeyeceksin onu. Biraz bekle. Sıranı bekle diye bağırmış. Hak etmiş o bağırtığı da evet. yani. Ney bakalım o ne Ondan sonra 3000 euro değerinde bir kol saati. Kol saatin de değerini şöyle arkasını çevirince etiketi unutmuşlar. Hemen onu yazar orada. Ne kadar? Hmm. Bunun değeri ne kadar? Ne 3000, kadar? 3000 euro. euro. Bundan sonra bunu bulmuşlar. Şu vardır demişler. 3200 euro, 3500 euro falan. 3300 euro 2850. falan. 2850. <Gülüyor> Eyvallah muhtemelen. Yani demişler o zaman gümrük memurlarından biri kafasını kaldırmış. Çünkü çanta yerde ya. Hmm. Böyle in, in, in, ayakta olduğu için kafasını kaldırmış. Şöyle bakmış. Siz demiş o zaman neden beyan edeceğim bir şey yok ben her şeyde de mi edeceğiz demiş o da. İnu İlanlulunu konuşun çok gümrük memurları biraz tabi sert. Efendi Allah demiş burası biz, demiş biz, şey burada o göre başındaki memur hakar. Ne diyorsunuz ya demiş burası Almanya değil mi? Konuşma sertleşince İnu ne yapmış? Ne yapmış? Almış oradan bavul saati adamı yüzüne atmış. Değil. Allah demiş yeri Saat geliyor ki. Saat memurunda. Saat kümük ver lan saatimi demiş. Yerlenmiş. Yerlenmiş derken? <gülüyor> Vallahi gazetede öyle yazıyor da. Öteki Bu yerlenmenin haber değeri taşıması. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir enteresan geldi. da söyleyebiliyor muyuz biz? İş i̇şte daha önce söyledik mi? Yerlendi mi? Ha gaz, çıkartmanın, çok, gaz kaba, çıkartmanın kaba halini. Gaz çıkarmanın kaba halini Sanki söyledik. yayında daha önce söylemiş olsaydık. Neyse şimdi, insanları biz hiç öyle istemeyiz ki. Şimdi de söylememiz mi gerekecek onu bilmiyorum da. Niye ise yani. Daha önce hiçbir şey olmadı. Gidip seferci <gülüyor> ceza yedik. <gülüyor> Niye yedik ki onu? <gülüyor> ne bileyim onu çok söyleymişim Sesli var. olarak gaz çıkarmış. Sesli İni. olarak... Sonra Tabii öteki etin. memur da kafasını sıkaldı, bak bak sonunda kaldı. Pardon şey... lan diye ki Almanya'da lan diye bir nida yok ve şey demiş İnyo şey tutmuş çok pardon bu Almanya'da normal ya Almanya'da normal değil miydi o? Almanya'da normal e çünkü İnyo'ya de onu öğretmişler onu öğretmişler yanlış öğretmişler ne, işte. ne de, bize de hep öğretilen biliyorsunuz. yıllarca öğretilen Almanya'da çok affedersiniz ıpsılamak e, e, ayı, ayıp geğirmek ayıp, ayıp değil şey geğirmek geğirme. ayıp bozturmak ayıp değil onu öğrettiler yani bu bir deyim olduğu için rahat kullanılabiliyor bozmadığın için ve İnyo'ya da ilk zaten Japonya'dan bu demiş ben işte ailesi falan beyler Eintracht Frankfurt'tan aradılar kabul olmuş başvurum diye. KPSS'yle alıyor orada da. İlk söyledikleri şey olmuş. Oğlu demişler bak. Yinevili in o... mahallesinde. Bir tane de şey var biliyorsun. Almanlar şimdi o hikayeyi de anlatmışlar. Bir tane Japon Almanya'da Spangile Şey arkadaşı Spangile <gülüyor> yiyormuş. Ondan sonra. Anlatsana bir onu. Hayır. Ya bir, bir Almanla bir Japon. Bu evet. hikayede. Alman orada Spangile yiyor. Japon diyor ki. E, ya yemiş bitirmiş artık. Ya demiş hiç ikram etmedin ki Spangile'yi demiş. Yani hep Spangiley kendi... O da demiş ki Alman'da ne dese beğenirsin. İstemedin ki demiş. Ne Şimdi... kadar güzel bir Almanya'yı anlatan <gülüyor> Ne kadar güzel bir hikaye daha. Seninkisi bir de, bir o de, hesabı. Hayır. Bir de bir, bir hikayede ben söyleyeyim Inui'nin başına gelen. Çünkü bu Inui hakkında kitapları... Senden sonra ben okudum biliyorsun. Inui bir gün oturuyormuş... Almanya'ya telefon gelmiş Frankfurt'tan gelir misin gelirim demiş. Hemen yanındaki aman demiş bak Almanya hakkında sana bir şey söyleyeyim demiş. Biliyorsun Japonya'da hep balık eti. Hep balık eti. Hep balık. Neden? Çünkü nispeten daha Çünkü dört tarafı ucuz. denizlerle çevrili. Daha ucuz. Önce... Ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Ya demişler biz balık niye yemiyoruz? <gülüyor> balık eti. Şimdi Almanya'ya gittiğin zaman demişler domuz eti diye bir şey var. Hı hı. Domuz eti yediklerinden onlar demişler. Eşlerini kıskanmazlar demişler. İniye'nin bu kafasına İzin daha dangetmiş. Bir öğrendi de olmuş. Domuz Tabii ama mesela Japonlar kıskançtır. Alman. Japonlar kıskançtır. Almanlar yani Almanlarda daha da farklı. Ve su niyetine bira içtiklerini biliyorum demiş. Su yerine sabah kalkar kalkmaz bira, bira içiyorlar. Bak bak bak bak. Hep bunlar. Hep bunlar. ki İniye'ye işlene işlene. Sonuçta İniye ne yaptı? aldı bu bilgileri faydalıbilgiler.com adlı internet sitesinden aldı bu bilgileri. Ne yaptı? Havaalanında daha bismillah daha girerken çıkarken kullanmak kullanmak istedi. Kullanmak istedi ve yaptı. Bence Ama, hiçbir sıkıntı maalesef yok. Maalesef işte 250 euro ceza kesilmiş. O çok affedersiniz. Oha diye muyuz işte? yayında? Çünkü ben Tabii daha önce bir, bir kere demiştim. Oha! Bir osurmanın bedeli 250 euro olur Vallahi mu? Allah öyle sesli olarak e, sesli olarak. Sessiz. O çok sesli değildi yani sesi bir saniye. Bakın. Sesli. Siz aslında 450 Sesliz. Sesli. <gülüyor> Öyle yapmış bir de iyice sinirlenmiş İyiydi. gümrük memurları. Nasıl? Ondan sonra savcılar suç duyurusunda bulunmuş gümrük memurları. Ya nasıl ya bu nasıl? Or derdest etme yok. Fikir suçu falan bu ne suçu? Bağırsak, bağırsak suçuna girer. Ya bu benim suçum değil bağırsaklarımın suçu. Yani bu adam hakikaten yani çok istemli bir şey olamaz ki bu kadar... Ama tam şey diye, saati bulunca yapmış ya. Demek ki heyecandan bırak... Bazısı kendini. öyle abi, bazı heyecanlanınca, sarmış. strese girince bağırsakları çalışır. Inuin'de bağırsak çalışmış. Yani şimdi böyle bir şeyden dolayı adama 250 euro. Tabii ki yani durum Suç, varsa... suç duyurusunda zaten öyle yazılmış Fahir. Ne demiş? Inuin'in sesli ve kasıtlı olarak kasıtlı. bu işi yaptığını, görevli memura hakaret ettiğini ifade ediyor. Işte görevli hocam. memur oturuyor bu ayakta ve eğer böyle... Oturmuyor, çömeşmiş görevli memur. Hayır, Tamam, ya de, anlattım ya sana atmosferi anlattım ya yani çantayı açmış ha yerde bakıyor tabii saati görmüş saatin arkasını çevirmiş ha, kafayı, kal yana, o kafayı, kal kafayı kaldırmış ama inüye hiç böyle arkasını falan dönmemiş olduğu yerde olduğu yerde bence en güzel şekilde bence iki tarafta haklı Oktay <gülüyor> 250 euro da postaneyle sana yollatıyorum ben. Çok güzel bağlamışlar konuyu. Bana ne? hiç yollamasınlar. İnü'ye Çocukları Koruma Derneği'nin 250 euro bağışta bulunması halinde hakkında adli ta takipat yapılmayacağını. Yani efendim neden böyle bir şey yaptın? Neden sesli yaptın? Akşam ne yedin? Falan Sessiz gibi. yapaydın daha iyiydi falan bunlara gelmedi. Sonuçta? Yine aslında hani o bildiğimiz Almanya'da ee, geyirmek... Çok ayıp. Osurmak ayıp değil. Genellemesi belki de şeydi. değil. Çünkü Böylece burada, yıkıldı. Burada sanki bir hakaret gibi kullandığı için aslında Inuit'in başına Yani gibi. aslında şöyle de diyebiliriz Oktay. Bu Inuit'i burada bir metafor ver. Hepimiz bir Inuit'iyiz burada. Hepimiz, Hepimiz belki... içinde birazcık Inuit'i Inui var. var. Hepimizin içinde yani kimisi akşam Bazen birbirine... yedikten sonra ortaya çıkıyor. Bazen... Yemedikten. Yemezsen de ortaya çıkabiliyor. Taşa oturduğun zaman mesela. <gülüyor> Falan bunlar hep olacak şeyler. O yüzden... Ben diyorum ki içimizdeki Inuit'e sahip çıkalım. Ne diyorsun nokta Tutalım mı diyorsun yani? Tutarak olalım diyorum ben. Tutarak olalım diyorsun. Ve etrafa bugün... da biliyorsun ne olalım ne olalım? Ölmek bakarak olalım. Bakarak olalım. Bakarak olalım. Evet bir programın bakarak. daha burada sonuna geldin. Geldin nokta ben devam edeceğim sen devam etme sen git. Ben devam edeceğim. Peki ee, tamam. Yarın aynı gün ve saatte... Yarın enteresan bir şekilde aynı gün ve aynı saatte burada olacağız. Bakalım bunu nasıl yapacağız sevgili imza. Tabii ]imciler. ki e, bunu hep beraber göreceğiz. Bunu nasıl yaptığımızı yarın sürprizlere Her gebe bir gün. Her ya sözümüzü da... yerine getireceğiz diye bir şey yok. Ne? Sözlerimizden bazılarını yerine getireceğiz. Saçma arkası... sapan sözler veriyoruz ondan Ramazan tadında programlar diliyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>